Hazreti Vahşi Efendimiz radiyallahu anh efendimiz kiramdan belki de onun hayatını okuduğumuzda nasıl ızdırapla öldüğünü anlarsınız. Hazreti Vahşi bir köleydi biliyorsunuz. Habeşli bir köle. Çok güzel mızrak atıyor. Biliyorsunuz buraya girmeyeceğim. Kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Hazreti Hint o da Müslüman oldu ona diyor ki seni özgürlüğüne kavuşturacağım Hamza'yı öldüreceksin. Neden? Çünkü Hamza, Hazreti Hamza şehitlerin evveli zirve babasını öldürmüş Hazreti Hint'in kafir o, öldü o. Hazreti Hint Müslüman oldu sonunda Mekke'nin fethinde. ama dedi ki onun dedi ciğerini sökeceksin dedi ya bu nasıl bir şeydir ya Rabbelalem ciğerini sökeceksin dedi ben de göreceğim seni dedi ağırlığın kadar altınla özgür bırakacağım. Hür olacaksın. Hazreti Vahşi de kafir. O zaman Müslüman değil özgürlüğüne kavuşacak. Hamza'nın kim olduğunu bilmiyor ki. Bilse zaten yapmaz. O zaman için varıyor o özgürlük. Tamam diyor. İyi de mızrak atıyor. Karşısına da çıkması gerekmiyor. Çünkü Hamza'nın karşısına çıkmak için biraz paçan sıkması lazım. Hamza öyle adam. Hamza böyle aslan avlıyor. Mekke'ye bir geliyor sırtında aslan da geliyor adam. Atın üstünde sırtında aslan tek başına. Aslan avlamış çöllerde. Aslan avcısıydı Hamza. Onun karşısına çıkmak kolay mı ya? Vahşi de diyor ki ben uzaktan diyor oku atarım diyor. Şey, korkaklık da var tabii. Denk getiririm diyor. Böyle Hazreti Hamza'yı hakikaten Uhud Savaşı'nda Ah ah Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza onu böyle uzaktan mızrağıyla göğsünden vurunca Hazretamıza tabii şehit oluyor. Yetmiyor vahşi özgürlüğüne kavuşmanın hırsı içerisinde bıçağını çıkartıyor. Mübarek bedenini açıyor. Ciğerini söküyor yerinden. Kulaklarını kesiyor. Tabii paramparça ediyor. Sonra Hazreti Hint geliyor. Hazreti Hint ya bak bunlar Hazreti bunlar. Hazret takımı bunlar. Allah nasıl affediyor bir görün anlayın diye buraları da anlatıyorum size. Hazreti Hint o kadar öfkeli ki babasını öldürdüğü için Hazreti Hamza'ya o ciğerini dişleriyle parçalayıp tükürüyor böyle. Efendimiz Aleyhisselam savaş bitiminde şehitleri dolaşırken bir bakıyor ki amcası yerde paramparça. Ayet var bu anlattığım şu bölümle ilgili. Efendimiz öyle hiddetleniyor ki onu o güne kadar o kadar hiddetli kimse görmemiş. Ve yemin ediyor cenazenin başında. Vallahi diyor, Hamza için diyor, yetmiş tane kafir keseceğim diyor. O kadar öfkeleniyor peygamber. Amcası ya. Amcası dedi, arada bir iki yaş var. Beraber büyümüşler ya. Kardeşi. Düşünsene sen kardeşini. Karnı parçalanmış, ciğeri bir yerde, kulağı bir yerde, gözü bir yerde. Nasıl dayanırsın bu acıya? Efendimiz de dayanamıyor işte. Vallahi ben yetmiş kişiyi mahvedeceğim bunun için. Ayet iniyor ondan sonra. Diyor ki hayır. Kısasa kısas. Bir kişiye bir kişi. Bir kişiye bir kişi. Efendimiz öfkelenince hemen Cebrail geliyor. Aleyhissalatü vesselam. Hayır diyor yetmiş yok. Kısas var. Bir kişiye bir kişi. Ama diyor sonunda ayete bak ya. Nasıl bir imtihan bu? Affedersen daha hayırlıdır diyor. Böyle bir manzaradan sonra Mekke fethediliyor. Hz. Vahşi gitmiş kaçmış Tayife. Bakmış ki Taif'te de Müslüman oluyorlar. Ne yapacağız biz? Bu sefer yazışmalar başlamış. Yanaşamıyor Peygamberin yanına. Katli vacip. Katli vacip. Sonra Efendimiz Aleyhisselam onun da iman etmesi için ona yazı gönderiyor. Onun yazısı. Yani ben nasıl affolunacağım diye. Hz. Vahşi Efendimiz Efendimiz'e cevaben mektubunda şöyle buyuruyor. Ya Muhammed sen beni İslam'a davet ediyorsun ama senin dininde şu emirler var. Allah'a şirk koşan, haksız yere bir cana kıyan, zina yapan, içki içenler bunlar günahlarıyla karşı karşıya gelecekler ve kıyamet gününde onlara kat kat azap edilecek. Ben nasıl iman edeyim ben bunların hepsini yaptım diyor mektubunda. Hepsini yaptım. Efendimiz'e cevaben ben nasıl Müslüman olayım ya? Senin dinin bunu emrediyordu dedi. Ve hemen Furkan suresi 70. ayet nazil oldu. İyi dinle burayı. Estağfirullah İlla men ve âmene ve amile amelen salih. O azap görecekler. İşte bu ayeti diyor ya kat kat azap görecekler altından geliyor. Diyor ki ancak ve ancak tövbe edenler ve salih ameller işleyenler Di Müslüman olup da iman edip de tövbe edenler, salih amel işleyenler müstesna bu azaptan kurtulacaklar. Fe ulayke Onların diyor kötülükleri iyiliklere tebdil olacak. Kötülükleri iyiliklere çevrilecek diyor. Sonra Hazreti Vahşi efendimiz bunu yazıp gönderiyor. Ayet iniyor. Furkan suresi 70. ayet. Hazreti Vahşi de cevaben Efendimiz'e geri cevap gönderiyor. Diyor ki ya Muhammed bak diyor ki bu bana gönderdiğin ayette ancak diyor iman edip tövbe edenler ve salih amel işleyenler bunlardan kurtulacak. Bu azaptan kurtulacak. Benim buna ya gücüm yetmezse diyor. Neye gücü yetmezse? Salih amel işlemeye. Yani hani bir yamukluk yaparım bir yanlışım olur. Yani dosdoğru kalamazsam yanlışım olursa ayağım kayarsa bak bu da bana diyor bir şey değil. Bu da benim için bir kurtuluş ayeti değil. Bana diyor daha sağlam bir ayet olması lazım. Hemen Nisa suresi 48. ayet iniyor. Bu olaylarla iniyor bu ayetler. Estağfirullah. İnnallâhe lâ yâgfir <gülüyor> ve eyyüşreke bihi ve yâgfir mâdûne men yeşe. Diyor ki Allah'ımız şüphesiz ki Allah şirkten başka. Her günahı ve dilediğini komple affeder. Dilerse affeder. Şirkten başka senin işlediğin bütün günahları affeder. Müslüman ol. Allah dilerse dilediği kişinin günahını affeder. Hazreti Vahşi de diyor ki ya Muhammed. Sağlamcı. Akıllı adam Hazreti Vahşi. Bak bu ayette diyor ki dilediğini affeder. Ya beni affetmeyi dilemezse ben nereden bileceğim beni affetmeyi dilediğini? Yine olmadı. Bana daha sağlam, kati bir şey söyle. Ondan sonra Zümer suresi 53. ayet iniyor. Estağfurullah. İşte hepimiz yapıştık bu ayete. Estağfurullah. Kul ya ibadîllezîne asrafû alâ enfüsihim lâ taqna min Ey diyor günah işleyerek, azgınlık yaparak, haddi aşarak nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden asla ümid et, ümidinizi kesmeyin diyor Allah. Ama Müslümanlar asla Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. Ayetle de sabit devam ediyor ayet. İnnallâhe yavzuru ve cemiyan. İşte bitti. Allah diyor bütün günahları istisnasız hepsini affeder. Ve Hazreti Vahşi bu ayeti eline ulaşınca geliyor Müslüman oluyor. Medine'ye geliyor, mescitten giriyor, yüzü falan kapalı. Efendimizle böyle konuşuyor. Müslüman olmaya geldi. Katli vacip, listede var. Tabii kimse bilmiyor bu yazışmaları, belki 3-5 kişi biliyor, bilmiyoruz. Mescid-i giriyor, Resulullah Aleyhisselam'a bu sorulardan birkaç daha soruyor. Ondan sonra tam sahabi anlıyor onun Hazreti Vahşi olduğunu, kılıçları bir çekiyor. Öldürmek istiyorlar Hazreti Vahşi'yi. Hepsi elinde kılıç. Resulullah Aleyhisselam'dan emir bekliyorlar. İndirecekler aşağı. Sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor Efendimizin yanına diyor ki Ey peygamberim Allah iman edip de salih amel işleyenleri affedeceğini vaat etti ve Allah dedi ki ben onu affettim. Sen de affet. Efendimiz sesleniyor diyor ki vurun diye emir bekleyen sahabilere kardeşinizi buraya davet edin diyor ve orada Müslüman oluyor ama diyor ki Resulullah Aleyhisselam ben diyor amcamı çok severdim o benim yoldaşımdı her şeydi çok samimilerdi seni gördüğüm zaman amcamın o cenazesi aklıma geliyor içi paramparça olmuş Resulullah Aleyhisselam ilk defa bu kadar etkilenmiş yetmiş kişiyi öldürmeye ahdetmiş ama ayetle durmuş Dayanabilir mi yürek? Diyor ki seni görünce diyor amcam geliyor aklıma. O cenazesi geliyor ama. Seni görünce amcamın kendisi değil o parça parça hali geliyor. Ben diyor sağa baktığımda sola sola baktığımda da sağa git. Göz göze gelme ben de diyor. Affolun bu Hazreti Vahşi. Allah onu affetti. Resulullah onu İslam'a kabul etti. Tamam dedi kardeş dedi ama dedi ki görünme benim gözüme. Amcam geliyor dayanamıyorum. Şimdi Hazreti Vahşi'nin ızdıramını bir de siz düşünün. Müslüman olmuşsun. Yeryüzünde Allah'ın Habibi yaşıyor. Aynı semttesin, aynı şehirdesin. Ama göz göze gelemiyorsun. Ve diyor ki Vahşi, ben onu her zaman bir direğin arkasından seyrettim. Göz göze bir türlü gelmedim. O diyor bana bakmadığı andaki gülüşünü, başkasına olan gülüşünü görmek için. Beni görmesin diye saklandım. Beni görürse üzülmesin diye hep kendini sakladı ızdırabı görüyor musun? Ve diyorlar ki Vahşi'nin o günden sonra güldüğünü gören olmadı. Ve Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra Hazreti Vahşi bir daha asla gülmemiş. Savaş savaş böyle gitmiş gelmiş. Nerede savaş var oraya gitmiş. Bir an önce öleyim de kurtulayım artık demiş bu ızdıraptan. Çünkü artık Resulullah Aleyhisselam'ın hadi gel seni affettim deme ümidi de kayboldu vefatıyla. Ve Hazreti Vahşi baba, babamız radıyallahu anh efendimiz Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızra sakladı. Hiç atmadı. Ve Yemame savaşında Halid bin Velid komutasındaki orduya katıldı. Müsellemetül Kezzab denilen bir kafir çıktı. Sahte peygamber aynı mızrakla o kafiri de yine Hazreti Vahşi öldürdü. Ve onu öldürdüğünde dedi ki ya Resulallah beni şimdi affettin mi? Ben insanlığın Kafirken en hayırlılarından birini öldürdüm. Müslümanken de en kötüsünü öldürdüm. Ya Resulallah şimdi beni affettin mi diye dua etti o cesedin başında. İşte bak nerede nereye. İslam günahları affeden bin kere aynı günahı işlesen de tövbeleri kabul eden bir İslam'dır bu İslam.